Bölüm 76. Allah rızası için eziyet ve sıkıntılara katlanma. O müminler ki yutarlar öfkelerini, kontrol altında tutarlar ve insanları affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. 3 Ali İmran 134. Kim eziyetlere sabreder